Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Şemime Türker'e teşekkür ederiz. Dilden Dile Titreşimler Sunan Emre Tüm Açık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta yine Neşet Ertaş'tan bahsedeceğiz. Ama son program olacak. Aslında ben önümüzdeki hafta içinde Neşet Ertaş'ın icra ettiği anonim türkülerden oluşan bir program hazırlamıştım. Fakat bu kadar uzatmanın da pek iyi olmayacağını düşündüm. Anadolu'da bir deyim vardır, malumunuz, biraz amiyane bir ifade ama izninizle paylaşmak istiyorum. Eşeğin kulağına su kaçırmak derler, bir şeyi abarttığınızda. Ben de öyle yapmak istemedim çünkü Neşeter taşı bir senelik bir programda bile konuşabiliriz. Dolayısıyla bir son vermek lazım. Bu hafta, geçen hafta yarım kalan birkaç teknik meseleden bahsettikten sonra Neşeter taşıyla ilgili daha genel. Bir takım tespitlerde bulunmaya çalışacağım. Ama şimdi önce dinleyeceğimiz ilk türküyü anons edeyim istiyorum sizlere. İlk türkü daha doğrusu Usun Hava Neşet Ertaş'ın Niye Çattın Kaşlarını isimli albümünden. Albümde Evvel Emir'de ismiyle kaydedilmiş Anladım Evvelden Böyledir Takdir dizesiyle başlıyor. Ve Neşet Ertaş'ın yorumuyla dinliyoruz. Sadece kader mi böyle? Iyi, böyle iyi. Yoksa tecelli kader mi böyle iyi, böyle iyi. Gezerdim ben gibi Böyle Böyle iyi Sevda Çöllerinden Ah Yard Mecnun da gezerdi ben gibi böyle, böyle. Neşet Ertaş'ın icrasındaki önemli yanlardan birini, onun bağlamasını akord ettiği akort biçimi oluşturuyor. Bildiğiniz üzere bağlama çok farklı şekillerde icra edilebilen ve farklı akortlarla çalınabilen bir enstrüman. Hatta kişi icra ettiği türkünün makamsal yapısına göre yeni bir akort biçimi bile oluşturabilir. Böyle bir özgürlük bile var. Bağlamada abdal düzeni diye bilinen bir düzen vardır. O düzende alt iki tel la la olarak akort edilir. En üst telle sol sesine çekilir. Buna abdal düzeni denir. Hatta köprüden geçti gelin isimli türkü geçilirken öğrencilere bu şekilde öğretilir. Neşeter taş fakat bayram aracı ve çeki etkisiyle bu akordu değiştirmiş ve re-la-sol akordunu kullanmaya başlamış. Şüphesiz ondan önce bayram, aracı ve çekiçaliği anmak lazım fakat özellikle bu akort biçiminin yaygınlaşması Neşet Ertaş'ın sayesinde olmuş. Bu akort çeşitinin getirdiği şey ise daha canlı bir icra ve daha armonik bir ses. Zira bütün tellere vurarak çaldığınızda daha güzel bir tını, ses ve seda elde edebiliyorsunuz. Dolayısıyla Neşet Ertaş'ın bu akort şeklini yaygınlaştırmış olması onun önemli yanlarından birisi. Diğer bir önemli husus ise onun bağlamanın alt takım tellerine bam telini takarak kullanması. Yine bu da sadece Neşet Ertaş'ın yaptığı bir şey değil ama yine onun sayesinde yaygınlaşmış bir uygulama. Halk müziğine meraklı olan dinleyiciler fark etmişlerdir eski kayıtlarda. Bam teli yoktur halk sanatçılarının icralarında. Bu da Neşet Ertaş'la yaygınlaşan bir husus. Bu bakımdan Neşet Ertaş'la ilgili bunu da not etmek gerekiyor. Şimdi sırada Neşet Ertaş'ın en meşhur türkülerinden birisi var. Ben programlarda genelde sadece Neşet Ertaş dinleyicilerinin bildiği, piyasada çok tanınmayan türkülerini seçtim. Ama bu en meşhurlarından birisi. Hatta rakının yanına yağlı peynir yerine bu türküyü dinleyen insanlar tanıyorum ben. Bu türküyle birlikte içilen durakı kaç ton etmiştir bilmiyorum fakat Döksek Marmara Denizi eder sanırım. Şimdi Neşet Ertaş'ın Kendim Ettim Kendim Buldum isimli albümünden dinliyoruz. Ve türkünün ismi de Kendim Ettim Kendim Buldum diğer adıyla Karadır Bu baktım Kara. Kendim ettim kendim buldum Gül gibi saralıp soldum, mey ula ey ula Eyvah, eyvah. Geçen haftadan beri anlattığım hususlar aslında Neşet Ertaş'ın mensup olduğu gelenekte ne gibi yenilikler yaptığını gösteriyor. Fakat bu hususta onun önemli yanlarından bir diğeri de usta işi türkülerden ziyade kendi bestelerini okumuş olması şüphesiz. Muharrem Ertaş, Çekiçali kendi bestelerini okumuşlar ama Neşet Ertaş'ın çok geniş bir yelpazede kıskanılacak kadar nitelikli eserleri var ve sayıca da çok fazla bunlar. Nitelik ve nicelik açısından da çok önemli yani. Dolayısıyla o gelenekte bu bakımdan da Neşet Ertaş ayrı bir yerde duruyor. Hatta onun ürettiği eserler bu geleneğin canlı kalmasını sağlamış çünkü 100 yıl öncesinden kalma türküler değil... Günümüzle ilgili türküler de yakmış. Dolayısıyla geleneğe yeni bir kan vermiş. Bu hususta da aslında çok önemli birkaç şey söylenebilir. Ama bu anonsu daha fazla uzatmadan bir sonraki anonsa bırakacağım onları. Şimdi sırada Neşet Ertaş'ın Zahidem isimli albümünden dinleyeceğimiz bir türkü var. Türkünün ismi Küstürdüm Gönülü Güldüremedim. <gülüyor> Güz oldu yazım. Neşet Ertaş'ın üretimlerinin özel bir yere sahip olduğunu söylemiştim az önceki anonsta. Bunu belli bir yere oturtabilmek için çağımız edebiyatını da biraz göz önünde bulundurmak lazım. Postmodern edebiyatta özellikle yazarları ve sanatçıları ben biraz kara deliğe benzetiyorum. Yani kendi içine patlayan karanlık kişiler. Bunun biraz hastalıklı bir ruhun sebep olduğu bir olgu olduğu kanaatindeyim. Şöyle ki bu sanatçılar genelde hep bireysel trajedilerini bize aktarıyorlar. Bu aslında güzel bir şey, kötü değil. Fakat kimi zaman yazarlarda öyle bir değiş öyle bir söyleyiş oluyor ki onun zihnine, onun dünyasına ve onun o kara deliğinin etkisine girmeden anlamak mümkün olmuyor. Bunun iyi yanları olabilecekken çok olumsuz yanları olduğunu da düşünüyorum. Özellikle o hastalıklı ruh olarak tanımladığım şeyi beslemesi bakımından. Şüphesiz çok genel yargılarla bu konuda konuşmak tehlikeli olabilir ama ben sadece genel bir resim çizmek için bunu söylüyorum. Modern dönemde bireysel acılar böyle aktarılırken bu kara delikler bizi yutuyor. Neşeter taşta kendi bireysel trajedisini ve acılarını ...türkülerinde dile getirmiş. Fakat bunun postmodern yazarlarda olduğundan... ...ya da ozanlarda olduğundan... ...çok farklı özellikler taşıdığını düşünüyorum ben. Çünkü bu bireysel acılarını, trajedilerini aktarırken bile... ...Neşet Ertaş mensubu olduğu geleneğe dayanıyor. Dolayısıyla kara delik gibi içe dönük, karamsar, insanı yıkan... ...bazen olumsuz ruh haline sokan bir yapı yok türkülerinde. Zaman zaman efkarlandırsa, hüzünlendirse bile... Yıkmıyor kişiyi. Dolayısıyla onun bu özelliği hem mensubu olduğu gelenekten farklılaşmasını hem de çağımızda diğer alanlarda üretim yapan sanatçılardan farklılaşmasını sağlıyor kanaatimce. Bu bakımdan ayrıca postmodern yazarları biraz da Leibnizm ile birlikte okumak da mümkün olabilir. Bu çok uzun bir mesele ama şunu sadece dile getirmek istiyorum. Türküleri dinlerken aklıma geldi şimdi radyoda. Monadoloji ve çağdaş edebiyata yaklaşımlar başlıklı bir makale hatta kitap bile yazılabilir az önce resmini çizmeye çalıştığım tabloyla alakalı olarak. Neşeter taşın dolayısıyla üretimlerinde böyle bir özel yanı olduğunu hem de az önce dile getirdiğim üzere mensubu olduğu gelenekten farklılaştığı gibi çağdaşlarından da farklılaştığını söyleyebiliriz. Bu bakımdan da insanlar tarafından çokça sevilip dinlenmiş olabilir hem de geniş bir yelpazede. Şimdi sıradaki türkü ise Neşet Ertaş'ın ''Niye Çattın Kaşlarını'' isimli albümünden ve türkünün ismi de ''Ne Yaşamış, Ne Yaşıyor, Ne Yaşar'' Ne yaşamış, ne yaşıyor, ne yaşar Sevdiğini sine sine sarmayan Ne yaşamış, ne yaşıyor, ne yaşar Ne yaşar, ne yaşar Ne yaşar, ne yaşar Ne yaşar Arayıp da öz yarini bulmayan iki vücut bir tek gönül olmayan yarı bulup yar yönünü bilmeyen Ne yaşamış ne yaşıyor ne yaşar Ne yaşar ne yaşar Ne yaşar ne yaşar ne yaşar Karim aşkıyla bağrı kavrulan Ömrü boşa harman olup savrulan Sevip sevip sevdiğinden ayrılan Ne yaşamış ne yaşıyor ne yaşar ne yaşar ne yaşar Betelde karib olan karibin Aşkın deryaına dalan karibin Sevdiğinden ayrı kalan karibibin Ne yaşamış ne yaşıyor Ne yaşar ne yaşar Ne yaşar ne yaşar Ne yaşar ne yaşar, ne yaşar, ne yaşar, ne yaşar, ne yaşar. Ne yaşar, ne yaşar Kurbet elde garip olan garibim Aşkın deryasına dalan garibim sevdiğinden ayrı kalan garibim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 Göz önünde bulundurulursa Neşet Ertaş'ın başka bir etkisinin daha olduğunu söylemek mümkün. Şöyle ki Neşet Ertaş mensubu olduğu geleneğin yeni sanatçılarını etkilememiş sadece. Aksine çok farklı alanlardan sanatçılar üzerinde de etkileri olduğunu görüyoruz. Özellikle okullu müzisyenler üzerinde de ciddi bir biçimde etkisi var Neşet Ertaş'ın. Onlar da Neşet Ertaş'ın gerek bestelerinden gerek çalma üslubundan ciddi biçimde etkilenmişler. Bu bakımdan yerel bir sanatçı olarak isimlendirilse de etkisinin çok geniş olduğunu söylemek mümkün. Örneğin Anadolu'da şu ya da bu biçimde bağlama çalan bir kimsenin velev ki kısa sap bağlama çalıyor olsun, Neşet Ertaş'tan etkilenmediğini söylemek pek mümkün değil. Yani etkisi sadece uzun sap bağlama icra eden abdallar üzerinde değil, kısa sapla türkü icra eden sanatçılar üzerinde bile bariz bir biçimde görünebiliyor. Neşet Ertaş'ın dolayısıyla... Bu şekilde de değerlendirilmesi lazım. Şimdi de sıradaki Türkiye'ye geçmek istiyorum. Neşet Ertaş'ın Yar Gönlünü Bilenlere isimli albümünden dinliyoruz. Bu Dünyada Eğer Sen. <Gülüyor> ke gülersen bu dünyada eğer sen ben ağlarken gülersen cennet yüzü görme hiç başkasını sörsen ey dalgem aman gel gelin, öldürdü beni domurcu günler gibi solduğum ben Galşalım ölmeden, güllerimiz solmadan. Galşalım ölmeden. Senin aşkın değil mi beni böyle söyledim dön. Aman gelin gelin öldürdüm ben. Domurcu güller gibi soldum ben. Tatlışın Edailet, nazile tatlışın sözüyle Eda'yla nazile tatlışın sözüyle Burhan çeri kalbime can alıcı gözüyle Dön gelin Aman gelin gelin öldürdün beni Domurcu gibi soğudun beni Neşet Tertaş'ın başka bir yönünü ise onun icra ettiği türkülerde görüyoruz. Şöyle ki farklı yörelerin ve farklı sanatçıların türkülerini icra ettiğinde bile o türkülere mührünü vurduğunu ve türkülerin lezzetini bozmadan kendi haddesinden geçirerek icra ettiğini görüyoruz. Bu konuda bir tartışma da var aslında. Neşet Ertaş'ın türkülerin otantik halini bozup bozmadığı konusunda insanlar tartışıyorlar. Benim naçizane fikrim bu tartışmanın yersiz olduğu. Çünkü Neşet Ertaş türkülerin otantik lezzetini bozmadan sadece kendi üslubu içerisinde bize sunuyor. Ki bu çok önemli bir husus ve halk müziğinin de dinamik yönünü oluşturan şeylerden birisi. Neşet Ertaş'ın icrasını zaten günümüzde kimi tırnak içerisinde söylersek zıpçıktıların yorumlarıyla karıştırmamak lazım. Örneğin onun icra ettiği Haydar Haydar yani ben melamet tırkasını. ...ya da Burası Muştur, Mühür Gözlüm, Konya Yöresinden Bülbül gibi türküleri buna örnek olarak gösterebiliriz. Bu türküleri Neşet Ertaş kendi icrasıyla sanki kendi yöresinin türküsü gibi icra ediyor. Ama tekrar vurgulamak istiyorum. Bunları yaparken türkünün lezzetini bozmadığı gibi kendi icrasının tadını katıyor. Dolayısıyla bu konudaki özelliğini de Neşet Ertaş'ın vurgulamadan geçmemek lazım. Şimdi de o türkülerden birini paylaşacağım sizlerle. Dinleyeceğimiz bu türküyü ben pek sevmezdim. Sıradan gelirdi bana. Ama Neşet Ertaş'ın icrasıyla bambaşka bir tat ve lezzet kazandı. Hatta kendim bile evde çalıp söylemeye çalışıyorum biraz biraz. Şimdi o türküyü, Orta Anadolu türküsünü sizlerle severek paylaşıyorum. Umarım siz de severek dinlersiniz. Neşet Ertaş'ın Ayaş Yolları isimli albümünden dinliyoruz. Ayaş Yolları. üştüm de geldim boyunu boyuma düştüğümde geldi boyunu boyuma düştüğümde geldi yalnız yollara düştüm de geldim yandım anam yandım yandılma beni Seviyorum diyerek kandırma beni <Gülüyor> Öldür fermanım var beni öldürmeye müye fermanım var dediler ki nazlı yarın geliyor yoluna gitmeye dermanım var yoluna gitmeye dermanım Yandım anam yandım yandırma beni Seviyorum diyerek kandırma beni Yandırma beni, yandım anam yandım, yandırma beni. Seviyorum diyerek, kandırma ben. Neşet Ertaş'ın üzerinden yola çıkarak tartışılabilecek başka bir mesele ise yerellik ve evrensellik meselesi. Bu mesele aslında çok ciddi felsefi tartışmaları boşandırabilecek, kendinde büyük problemler taşıyan bir husus. Bu bakımdan şimdi söyleyeceğim şeylere belki bazı dinleyiciler katılmayacaktır. Hatta söyleyeceklerimi abes bulacak olanlar da vardır dinleyiciler arasında. Sanatın evrensel olduğu önermesine ben biraz şüpheyle yaklaşıyorum. Şöyle ki sanatın bütün toplumlarda karşımıza çıkan bir olgu olması bakımından... Evrensel olduğunu söyleyebiliriz Buna bir itirazım yok Fakat sanat eserlerinin evrensel olduğu önermesi bence yanlış Bu yanlış da temelde aslında Batı medeniyetinin 300 yıldır çok baskın olmasından kaynaklanıyor kanımca Çünkü Batı medeniyeti ürettiği bütün değerleri tüm dünyaya yaydı Ve bunları sanki birer kritermiş gibi gösterdi Bu tabi ki Batı medeniyetinin bir başarısı Bunu olumsuz bir şey olarak söylemiyorum fakat buradan yola çıkarak Bach'ın ya da Mozart'ın evrensel olduğunu söylemek bence pek temelli bir düşünce değil. Çünkü her sanat eseri kendi kültürel ortamında ve arka planında değer kazanıyor. Bu açıdan baktığımızda sanatın, daha doğrusu aslında sanat eserlerinin evrensel olmadığı kanaatindeyim ben. Ama illaki bir evrensellik aranacaksa Neşet Ertaş'ın bu konuda güzel bir örnek teşkil ettiğini düşünüyorum ben. Çünkü hem geçen haftalarda hem de bu haftaki önceki anonslarda söylediklerim göz önünde bulundurulursa bir gelenekten gelerek yerel bir sanatçı olarak Neşet Ertaş bu geleneğin değerlerini ve sanat eserlerini çok geniş kitlelere farklı bir üslup ve formla tanıttı. Dolayısıyla onun yerellikten evrenselliğe açılmak diye bir şey varsa şayet bunun güzel bir örneğini oluşturduğunu söyleyebiliriz. Zaten Neşet Ertaş'ın bu gelenekte çok önemli olmasının ve bir yenilik dönüşüm yaratmasının temel sebeplerinden birisi de bu. Çünkü diğer isimler Muharrem Ertaş, Çekiç Ali, Hacı Taşan gibi isimler önemli olmakla birlikte... ...günümüzde bu alanda müzik icra eden sanatçılar için Neşet Ertaş bir kriter durumunda. Yani diğer icracılar da yöre sanatçıları ve hatta Türkiye'deki sanatçılar için önem arz etmekle birlikte... Kriter olan kişi Neşet Ertaş ve bunun da sebebi 3 haftadır anlatmaya çalıştığım hususlar aslında. Bu hafta anonsları biraz sıkıştırıyorum aslında anlatılabilecek konuşulabilecek çok şey var ama son hafta olduğundan her şeyi yetiştirmek istediğimden kısa kısa geçiyorum konuları. Bu bakımdan anonslarda biraz sıkıntı olabilir ben de zorlandım zira. Şimdi ise Neşet Ertaş'ın Garibin Dünyada Yüzü Gülmez isimli albümünden bir türkü dinleyeceğiz. Türkünün ismi RGS'den kar istersin. kar istersin erciyes'ten kar dost bağından nar istersin göğül bilen yar istersin divane divane divane divane divane gönüm Ağustos'ta kar mı olur, her bahçada nar mı olur, Gömül bilmez yer mi olur, divane, divane, divane, divane, divane gönlüm. Sevgi her şeyden ezeldir, sevgi her şeyi düzeldir, sevince her şey gözeldir Divane, divane, divane, divane, divane, divane, divane. gönlüm Aklın alan bir çift gözdür, bir tatlı dil güler yüzdür. Garibe dost olan azdır, divane, divane, divane, divane gönül. Garibe dost olan azdır, garibe dost olan azdır Divane, divane, divane, divane, divane gönlüm. Malumunuz olduğu üzere bazen uzun yıllardır tanıdığınız, bildiğiniz türkü ya da şarkıları fark etmeye biliyorsunuz. Yani güzelliğini fark etmeye biliyorsunuz. Az önce dinlediğimiz Erciyes'ten Kar istersin isimli türküyü önceden bilmeme rağmen güzelliğinin farkına varmamıştım. Buna benim dikkatimi çeken arkadaşım, sevgili dostum Erman Gören oldu. Ona da bu vesileyle çok teşekkür ediyorum. Onun vesilesiyle seçme dosyama aldım bu türküyü de. Yine bu türküden yola çıkarak yani Erciyes'ten Karistersin isimli türküden yola çıkarak Neşet Ertaş'la ilgili bir hususa daha dikkat çekmek istiyorum. Şöyle ki Neşet Ertaş'ın türkülerinde sık sık deyimlere de rastlıyoruz ki bu Neşet Ertaş'ın saz şairleriyle paylaştığı bir özelliği. Zira kimi saz şairlerinde halkın kullandığı deyimlere zaman zaman rastlıyoruz. Hatta bazı şairler örneğin aşık dertli gibi şairler halk deyimlerini çok sık kullanıyorlar Neşet Ertaş'ın da türkülerinde Erciyes'ten kar istersin, kendim ettim, kendim buldum, karadır bu baktım kara gibi halkın çok sık kullandığı deyimler ve ifadeler karşımıza çıkıyor. Yine bunu aslında önceki haftalarda bahsettiğim Neşet Ertaş'ın aynı zamanda bir sas şairi olarak değerlendirilmesi gerektiği hususuyla bağlantılandırabiliriz. Bu da yine altı çizilmesi gereken bir mesele gibi geliyor bana. Şimdi Neşet Ertaş'ın "Zülf Dökülmüş yüze isimli albümünden bir türkü dinleyeceğiz. Bu türkü de benim çocukluğumdan beri severek dinlediğim bir türkü. Ben ilk ama kalandan çıkmamış olan, geçen hafta bahsettiğim Zahiden isimli albümde dinlemiştim bu türküyü. Özellikle Yar Sevmiş Yar Üstüme, Varsın Sevsin Neyleyim, Turp Yemiş Nar Üstüne dizeleri çok hoşuma gidiyor ve gülümsetiyor beni. Şimdi Neşet Ertaş'ın yorumuyla dinliyoruz. Kar yağar kar üstüne. Yar yar kar üstüne Am yar bir yar yar yar yar yandım Yar sevmiş yar üstüme yar sevmiş yar üstüme yar sevmiş yar üstüme, yar sevmiş yar, üstüme. Yar sevmiş yar, üstüme. Varsın sevsin neyneyim Am yar bir tanem yar, yar yar yar yar yandım Turp yemiş nar üstüne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 erenin buzunu alır bir danem yer yarihar yar yandım kıramadım buzunu, kıramadım buzunu kıramadım buzunu kıramadım buzunu kıramadım buzunu aldım türkmen kızını alır bir danem yer yarihar yar, yar yandım çekemiyon nazını Çekemiyom nazını, çekemiyom nazını, çekemiyom nazını Aman yarın gezde gel, badeleri süz gel Sarhoşum ben çezemem, düğmeleri çez gel Gel badeller gel ben çözemem, çözde gel aman gezde gel süzde gel ben çözemem gel ilgili söylenebilecek başka bir husus da onun halk müziğinin o bireysel ruhunu çok iyi yansıtması. Şöyle ki Bayram Bilge Toker bu konuda bir tespit yapıyor ve TRT ile birlikte özellikle yurttan seslerle birlikte halk müziğinin o bireysel icrasının ve tadının geride kaldığını ama Neşe Tertaş'ın bunu çok iyi yansıttığından Türkiye'de geniş kitlelerce sevildiğini söylüyor. Şüphesiz TRT'nin ve yurttan seslerin hizmetleri göz ardı edilemez ama yapılan her güzel şeyde kimi Aksaklıklar da olabiliyor. Neşet Ertaş işte o dönemlerde bu bireysel icrayı yine önceki anoslarda ve haftalarda aktardığım sebeplerden dolayı çok canlı ve güzel bir biçimde aktardığından bize Türkiye'de yaygın bir biçimde sevilmiş. En azından sevilmesini sağlayan unsurlardan birisi bu olmuş. Bu Bayram Bilge Tokel'in bir tespitiydi. Az önce Neşet Ertaş'ın farklı yörelerin ve sanatçıların türkülerini çok kendine has bir biçimde icra ettiğini söylemiştim. Şimdi yine onlara bir örnek var sırada. Bu türküyü ben diğer sanatçıların icralarından pek sevmiyordum. Ama Neşet Ertaş neredeyse bambaşka ve muhteşem bir türkü ortaya çıkartmış. Yorumuyla ve icrasıyla. Umarım sizler de benimle hemfikir olursunuz bu konuda. Şimdi Neşet Ertaş'ın Sabre ile Gönül isimli albümünden dinliyoruz. Böyle olur mu? <Gülüyor> Attım gurbet tellere düştüm böyle hallere attım gurbet tellere düştüm böyle hallere bıraktın ya delleri böyle olur mu? böyle olur mu? bıraktın ya delleri böyle olur böyle olum Dereler çağlar oldu gözlerim ağlar oldu Dereler çağlar oldu gözlerim ağlar oldu Gelmedi yıllar oldu böyle olum Böyle olum Gelmedi yıllar oldu böyle olur Kalbimi axtın güzel, kurbete axtın güzel. Kalbimi axtın güzel, kurbete attın güzel. Ele bıraktın güzel, böyle olur, böyle olur. Ele bıraktın güzel, böyle olur. Böyle olur mu? Dereler oldu, dereler çamlar oldu, gözlerim ağlar oldu, gelmedin yıllar oldu. Böyle oldu, böyle oldu, gelmedin yıllar oldu. Böyle. Olur mu? oldu, gözlerim ağlar oldu. Gelmedi yıllar oldu, böyle olur. Mu? Böyle olur. Mu? Gelmedi yıllar oldu, böyle olur. Mu? Sokak ağzında bildiğiniz gibi bazen bir deyim kullanırız. Bu mudur, budur diye. İşte Neşet Ertaş'ın icrasının hemen hemen birçok özelliğini gösteren bir icraydı bu. Gerçekten hayranlıkla zaman zaman dinliyorum ben bazı icralarını Neşet Ertaş'ın. Bu da onlardan birisiydi. Ve böylece hem bu haftaki programın sonuna hem de Neşet Ertaş'la ilgili yaptığımız anma programlarının sonuna geldik. Aslında ben kullandığım kaynakları son programda size aktaracağımı söylemiştim. Fakat fikrimi değiştirmiş olduğum için, yani bir sonraki hafta yapacağım programı iptal ettiğim için o kaynakları yanımda getirmeyi unuttum. Fakat zaten bir bibliografya gibi oldu. Belki onu önümüzdeki hafta size aktarmak yerine programın bloguna koyabilirim. Dileyen dinleyiciler, dillen dile titreşimlerin blogunda kaynaklara ulaşabilirler. Yani bu seri programları hazırlarken faydalandığım kaynaklara. Neşet Ertaş'la ilgili şüphesiz söylenebilecek çok daha fazla şey var. Ve benim günahıyla, sevabıyla, hatasıyla doğrusuyla hazırlamaya çalıştığım bu programlarda da eksik kalan birçok yön var. Hatta iki hafta önce bahsettiğim gibi kimi dinleyiciler de bu meseleden bahsetmişken şu türküyü de şu bozlağı da çalsaydı diye düşünmüş olabilirler. Belki Hacı Taşan, Çekiçali ve Muharrem Ertaş'tan herhangi bir icra örneği çalmamış olmama da kızmış olan dinleyiciler vardır belki. Ama tüm bunların eksikliğini görerek böyle bir program yapmaya, daha doğrusu böyle bir program serisi yapmaya karar verdim ben. Umarım severek dinlemişsinizdir. Ben bu programları hazırlarken çok şey öğrendim. Neşet Ertaş'ı anlamaya biraz daha yaklaştığımı hissettim. Ama aynı zamanda Neşet Ertaş'ı anlamak için ne kadar büyük bir mesafe daha kat etmem gerektiğini de gördüm böylece. Hatta Neşeter Ertaş'ın bu programlarda çok bahsetmediğim başka yönleri de var. O yönleri de özellikle günümüz postmodern insanın dersler çıkarabileceği yönler. Ama artık Neşeter Ertaş'ı bir senede anlatsak bitiremeyeceğimiz için böylece bu seri programların sonuna gelmiş olduk. Son olarak ben bunu yazdım ama dedemden ...ikti basla bir şey söylemek istiyorum... ...Neşet Ertaş hakkında çok şey söylendi... ...bildiğiniz gibi... ...Oğuz Aral onun ilk pop sanatçımız... ...olabileceğini söylüyor... ...işte Bozlak Baba deniyor... ...Bozkır'ın Tezenesi deniyor... ...ama dedem aslında... ...klasik Türk müziği dinleyicisi olmasına rağmen... ...Neşet Ertaş'la ilgili... ...Neşet Ertaş Türkiye'de bir müessesedir derdi... ...sanırım dört haftadır... ...anlatmaya çalıştığım şeyler de... ...bunu iyi bir biçimde gösteriyor... Neşet Ertaş Türkiye'de bir müessesedir gerçekten. Ruhuf'u şad olsun ve ondan dinleyeceğimiz son türkü Yar Gönlünü Bilenlere isimli albümden. Türkünün ismi Baharı Görmedim. Ve bu haftaki dinleyicimiz Şebime Türker'e çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. <gülüyor> Kazımdan oldum yar için ağladım gözünde oldum gözünde yar uçun, Ben de düştüm bu detlerin kayrı eline. Ben de düştüm bu detlerin kayrı eline. Ah edeğe. Derdi var diye yarimde gelmiyor şimdi derdi var diye derdi vardı diye dermansız dertlerin anam düştüm eri. Yermansız detlerin Anam düştü medine. Ben kime yalvaramam yaram sardı yaram sardı ye. Kimlere yalvar? Yaram Sarviye, Yaram Sarviye elden dile titreşimler Hazırlayan da sunan Emre Dağtaşoğlu. Desteği için Açık Radyo'nun iyicisi Şemime Türkere teşekkür ederiz.